Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 6 Ağustos 2021 bir cuma günü 95.0 açık radyoda yeni bir önce sağlık programında bir aradayız ve e, hani yakalamakta güçlük çektiğimiz bu e, güncel haberler gündemin sürekli değişmesi e, bazen bizi de şaşırtıyor ama sağ olsun Ayşegül e, sayesinde e, ucundan kıyısından yakalamaya çalışıyoruz. Evet Ayşegül bu yoğun gündemli dönemde bugünkü konuklarımızı istersen sen tanıdın. Evet e, şu anda stüdyo konuğumuz e, gibi olan artık zonunda e, gördüğümüz kişiye stüdyo konuğu diyoruz. Devir değişti. E, kişi Gaziantep Kilis Tabip Odası Başkanımız. E, değerli Doktor Ayşegül Ateş Tarla. Kendisiyle göçmen sağlığını konuşacağız. Türkiye'de gündem çok hızlı değişiyor. Ama gündem çok hızlı değişirken bir önceki gündem çok yakıcı, çok önemli olmasına rağmen biz maalesef onu atlayabiliyoruz. Ondan dolayı göçmen sağlığını kesinlikle atlamak istemedik. Yani şu anda Türkiye bir salgın içinde, dünya ile birlikte tabii ki insan hareketliğimiz hızlı ve var. Ondan dolayı göçmen sağlığını biraz daha uzun konuşacağız bugün. Doğrusu e, proaktif oluyoruz bu konularda. Eminim ileride hep konuşulacaktır göçmen sağlığı. E, biz de bugün e, uzun konuşacağımız konulardan Recording bir stopped. tanesi e, göçmen sağlığı olacak. E, bir diğer konuğumuzsa e, Muğla Tabip Odası Başkanımız. Doktor Cafer Şahin olacak. Muğla'daki yangının yarattığı sağlık durumunu soracağız Cafer hocamıza. Programın sonuna doğru katılabilecek. O da şu anda hastaneleri geziyor. Ve Bir diğer konuğumuz da dünden beri aslında 2-3 gündür biraz Türkiye'ye umut olan bir köy. Ee, Ahmetler Köyü'nden Mustafa Koç konuğumuz Ahmetler Köyü neydi diye şimdi dinleyenler hatırlamaya çalışabilirler. Ee, Ahmetler Köyü'nü biz dönem dönem duyduk aslında. Ee, Ahmetler Köyü e, yangın sırasında köyünü terk etmedi. Ve e, bu e, hani şey e, imalatı harbiye denir ya onlar imalatı itfaiye yaptılar. Ve kendi söndürme e, makinelerini e, traktörden yaptılar bir tırmıklı e, yangı mücadelesine başladılar. E, Ahmetler Köyü'nden de Mustafa Koç bizimle olacak. Hikayelerini anlatacak. E, Doktor Ayşegül izin verirse e, Selim Hocam ilk Mustafa Bey'e e, isterseniz e, sözü verelim. Hoş geldin Ayşegül ama öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Tabii ki izin veriyorum yani bu dönemde aslında dediğin gibi çok yakıncı sorunlarımız var. Hepsi birbirinden önemli ve değerli. Değil mi? Değil yani, tabii, mi? Tabii ki tepsiyle Mustafa Bey hoş geldiniz. Duyuyor musunuz bizi? E, duyuyorum. Çok teşekkür ederim. E, Mustafa Bey sizi heyecanla izliyoruz doğrusu. E, Facebook'tan paylaşımlarınızı köyden herkes paylaşım yapıyor. Onun farkındayız. Çok aktif bir e, Facebook kullanıcısı köy. E, biz hepsini izliyoruz ama bir bu hikayeyi sizden de dinlemek isteriz. Bu yangında <gülüyor> yangına karşı direniş hikayesi diyeyim ben buna artık. Evet. Evet. Ya şöyle şunu gördük ki yangında köylerini terk eden, mahallelerini terk eden vatandaşlarımızın köyleri, mahalleleri ne yazık ki yandı. Bizim köylerimiz sonuna kadar köyü kurtarma kararı aldılar ve bir tırmıklı kampanya başlattılar. Tırmıklı kampanya başlayıla bir kampanya başlattılar. Bu kampanya çerçevesinde e, kendi olanaklarıyla köylülerimiz 3 tane su tankı edindi ve traktörlere bağlayarak e, tazcikli su sıkabilen düzenekler de ayarlayarak kendi itfaiye araçlarını oluşturdular. Yani belediyelerin, Maravgat'ta yangın o kadar geniş bir alana yayıldı ki belediyelerin e, Araçlarını bu yangınlara yetiştirme şansı mümkün değildi. O nedenle köylüler öncelikle kendi itfaiye araçlarını oluşturdular. Örneğin 500 metre civarında hortum hazırladılar kendi imkanlarıyla. İki tane paletli iş makinesi kiraladılar. Ve 100 kişilik en az 100 kişiden oluşan bir tırmık takımı oluşturdular. Yangının geldiği, yangının yaklaştığı noktalarda 50 metre genişliğinde, birkaç kilometre uzunluğunda yollar hazırladılar. Ağaçlardan ve bitkilerden temizlenmiş yollar hazırladılar. Bu şekilde mücadele ettiler. Mustafa Bey, duyuyorsunuz değil mi bize sesiniz gitti? Mustafa Bey bizi duyuyor mu? Sanıyorum Mustafa Bey hattan düştü. Evet Ayşegül ee, belki Feryal yardımcı olur tekrar bağlantı kurmamız için evet, ama. Evet. Yani kendisi belki duymuyor ama ne kadar yaratıcı, ne kadar cesurca insanın hani saygı duymaktan başka bir şey hissedemeyeceği bir e, olay e, çok, çok ilginç tabii yani bunlar çok ümit veren şeyler bir ülkeye gelecek bütün bu karanlık günlerde e, bir toplum için e, ben tabii Ahmetler Köyü'nün hani Ahmetler Köyü giderse e, Toroslar gider e, cümlesi o da Ayşegül senin sen nereden buldun onu bilmiyorum ama e, yani bir, bir, bir, hani şapka çıkartmaktan başka elimden bir şey gelmiyor hayranlıkla izliyorum e, Mustafa Bey tekrar bağlanabilirse Ee, ben şunu soracağım, köyünüzde yoksa bir orman mühendisi, bir makine mühendisi mi var? Ee, çünkü yani o söndürme cihazını e, yapmak e, bir makine mühendisinin işi. Hadi gel Mustafa Bey bağlanmadan sen e, Sayın Ayşegül Ateş bir e, <gülüyor> iddiaya girin. <gülüyor> bence yok. Evet bence Mustafa Bey, e, Mustafa Bey tekrar bağlandınız sağ olun. Duyuluyor mu acaba? E, duyuluyor duyuluyor efendim. Ee, yani siz koptuğunuz zaman telefonun bağlantısında... Ben sizin sesinizi duyamıyorum. Ee, peki Ayşegül sen devam et istersen belki senin sesin daha... Du e sesim duyuluyor mu Mustafa Bey? Kendisine bir şekilde e bir bilgi aktarmak mümkün olsa... E e yine koptu galiba... Evet ee, mühendislerden bahsediyordum bana kalırsa orman ya da makine mühendisliği yok ok köyde bana kalırsa da kesinlikle yok kesinlikle yok yani. Yani uzmanlık dalında saygısızlık etmiş olmayayım ama <gülüyor> bence de kesinlikle yok e, son bir e, soralım feriye e, e, bağlanabiliyor mu acaba diye biz e, Mustafa Bey biraz sonra alalım ister deniyor. Ee, tamam. Mustafa Bey biraz sonra alalım. Ee, tekrar çünkü biraz merak etsin e, dinleyicilerimiz evet. bence. Acaba o köyde mühendisler mi var? <gülüyor> Seryal'cığım müzik arasından sonra alalım. Olmazsa Zoom'umuza alalım. Sen bir konuş istersen. Ee, biz e, e, Tamam. Ee, Ayşegül e, Ayşegül'e sevgili adaşıma hocam e, bir soru sorabilir miyim ne demek, acaba? Ne demek lütfen? Tabi. Bu göçmen sağlığı bir dönem e, mevzu oluyor. Ondan sonra tekrar unuttuğumuz e, bir konuya dönüşüyor Ayşegül. E, sen bu konuda uzmanlardan e, birisin. E, biz aslında e, şeye bile hakim değiliz tam. E, mülteci mi denmesi lazım göçmen mi geçici koruma altındaki kişi mi e, sığınmacı mı tabii. sığınmacı mı e, hiçbirine e, hakim değiliz e, ama e, sen bizi yönlendir e, ne söylememiz gerektiğini e, bu kişilerin sağlık organizasyonları nasıl yapılıyor özellikle salgın döneminde olduğumuz için bu konu önemli bir konu Ee, bu konuda bize yardımcı olabilir misin? Ayşegül'ün sesi kapalı galiba. Böyle görünüyor. Evet, e, ses kapalı ve e, internetten de bir e, düşüş oldu galiba. E, Aslında bu dönemde özellikle e, bu yangın bölgesi, Ee, hani Gaziantep'e kadar uzanıyor mu bilmiyorum ama bir e, bağlantı sorunu e, yaşandı çok evet. e, belirgin. Açık değil mi? Tabii bu arada e, Ayşegül Bağlan'a kadar biz neden göçmenler konusunu daha bu yangınlar ortaya çıkmadan e, düşünmüştük. Çünkü e, özellikle Bolu Belediye Başkanı ve bir takım politikacıların hani göçmenlere e, ivedilikle e, ülkelerine göndermek, ve e, bu konu ya neden böyle söylüyorsunuz diyenlere de e, sosyal medyada özellikle çok e, garip bir şekilde e, bunlar geliyorlar Afganistan'dan e, son olarak daha önce de Suriye'den ve başka e, ülkelerden e, bunlara işte 5 misli 10 misli hatta 50 misli fiyata su satılsından başlayan bir böyle dışlama var. Evet Ayşegül bağlandı. Bağlandı derken, evet, evet, tamam. evet evet evet. Yani, Bizde neden size geldi Tamam. <gülüyor> Sağ olun. Yani e, özellikle e, hani göçmenler uzun süreden beri e, gündemimizde. Tabii çok sayıda ülkemizde e, misafir ettiğimiz e, kişi var. E, ama e, son günlerde de bu, e, bunlara karşı e, hani suyu elli misli fiyata satalıma kadar giden e, bir an önce gelsin, gitsinler ülkelerine diyen bir yaklaşım vardı o nedenle biz konuşmak istedik. o sesiniz gelmiyor. <gülüyor> Bugünkü Aynen. program böyle birazcık. <gülüyor> Bugün meraklayacak. Evet. Evet. Bir evet ben bir devam edeyim yoksa Mustafa Bey bağlandı evet. mı? Ee şey Ayşegül devam et istersen. Aslında öncelikle çok teşekkür ederim bu programa davet ettiği için sevgili Ayşegül. Çünkü dediğim gibi pandemi öyle bir yakıcı devam ettiği ki bazen bazı noktalar size avantajlı olduklarıne kadar. Tanımladığımız göçmen ve mülteci grupları tanım, tanımlasak da söylesek de aslında görünmez olabiliyorlar. Bu dönemde de bu, bu noktada onları dile getirmek gerçekten çok iyi. Ben Antep için e, konuşsa Antep özelinde ve Türkiye aslında konuştuğum biraz Türkiye genelinde de oluyor. Biz gerçekten göçü 2011 yılında konuşmaya başladık. Çünkü oradaki Suriye'deki savaşla birlikte yoğun göç olarak gelince özellikle Antep'te yakın sınır birlikte aslında Türkiye göçü konuşmaya başladı. Ve göç mevzuatı, göçle ilgili konularımız aktif olmaya başladı. Biz yani ben dün baktığımda 10 yıllık sürede aslında göç nedir, mültecilik nedir, sığınmacı nedir biz, o, o dönemde konuştuk. Böyle bakmaya başladık, daha çok bunların sağlıklı erişimlerine bakmaya başladık. Türkiye'de de aslında biliyor, yani çoğu izleyicimiz biliyordur, Türkiye'de mülteci kavramı coğrafik sistemden dolayı sadece Avrupa'dan gelenleri tabi olan bir şey. O yüzden mülteci Türkiye'de çok öyle ben yani yok yemin diyorken. Yani. Ancak e, Suriye'de gelenler de, e, geçici koruma statüsünde olarak bulunuyorlar. Ancak ben genel olarak bu e, bir e, hak olduğu ve bunların haklarının bile insanların haklarını bile getirmek için bir bu kelimesini kullanıyorum e, şey olarak zorunu göçle gelenlere ben yardımcı yani bir kelimesini kullanıyorum. Ama bizim kendi resmi literatürümüzde, yani resmi şey kurumlarımızda bu ilgili sıkıntılar var tanımlamalarda. O da aslında büyük sorunlar yaratıyor. Müzuattaki e, bu e, tanımlama olumaması, haklarının kayıtlarının olmasına neden oluyor. E, böyle bir durum var aslında Türkiye'de. De. Peki Sayın Ateş bir şey sorabilir miyim? Ee, özellikle sizin yönünüzde ve tabii en kalabalık mülteciler e, diyeceğim ben de. O temimi kullanayım müsaadenizle. Ee, evet. Sizin yönünüzde. Yüzde kaçı kayıtlı bunların? Çünkü kayıtlı olup da bir e, kimlik numarası aldıkları zaman sağlık hizmetlerinden yararlanıp aşılanmaları da e, sorun olmaktan çıkıyor galiba. E, evet. Bu aşılanma konularına ve e, özellikle pandemiyle ilişkisine bu kesimin Değinirken bunu bilmekte yarar var. Yani yüzde kaçı e, Türk vatandaşları gibi bir takım sağlık e, olanaklarından yararlanabiliyorlar. Benim konu şu Antep'te konuştuğumuz aslında Suriyeli geçici koruma statüsünde olanlar diye tanımlarsam ben de mülteciz tanımı kullanıyorum aslında ancak tanıma daha netleştirme yani kullanılan şeyi söylersek 450 bin üzerinde kayıtlı kişi var %20'ün %20'sine tekabül ediyor. Türkiye genelinde 3600 kadar var ama tabii kayıtsızlar da var kendi içerisinde. Türk, Antep'te ve Türkiye'de aslında bu eğer kayıtlı olanların geçiş korumadakilerinin E, aşılanabiliyorlar. Ancak evet. uluslararası korumada kayıtsız olanlar ya da kimliksiz olanlar e, ne yazık ki aşılanamıyor. Onunla ilgili bir aşılama programı yok. %20'si Yüzde yirmisi kayıtlı. Nüfusun yüzde yirmisini oluşturuyor. Kayıtsızların evet. oranını bilmiyoruz tabii. Kayıtlı olan sayı 450 bin Antalya'daki, Suriyeli. Evet. E, e, evet. Suriyeli Geçiş Koruma Sütü'ndeki Peki bu 450 bin'deki aşılama oranları nasıl? O aşılama oranlarına biz ulaşamıyoruz. O aşılama oranları paylaşılmıyor çünkü Hı. herhangi bir şekilde söylenmiyor. Ancak şöyle bir sıkıntı var aşılama oranlarında aslında ee, haberleri yok çoğunun. Çünkü evet. e, e, gö göçmen sağlık merkezlerinin aşılama programına dahil değiller. Aile sağlığı merkezleri, işte hastaneler, e, açılan mobil yerler aşılama programına sahipler. O yüzden kişilerin bu noktada haber alıp en azından ya da MRS üzerinden ya da telefon üzerinden randevu alabilmeleri lazım. Ancak bunu bunun çoğunun haberi olmadığını düşünüyorum. Çünkü biz üzerinden yaygınlaştırıyoruz. Çok bir üzerinden e, yaygınlaştırma yapmıyoruz. O yüzden de e, aşılama oranlarını bilmediğimiz gibi ben çoğunun haberi olmadığını da düşünüyorum. Düşünüyorum ya da nasıl ulaşacağını bilmediğini düşünüyorum. Peki ben sözü Ayşegül'e bırakayım. Çünkü sanıyorum bugünkü programımız böyle birazcık da potpuru gibi olacak. Evet. Mustafa Bey bağlandığı, zor koşullarla bağlandığı için sizin hoşgörünüze sığınıp biraz tekrardan Ahmetler Köyü'ne bağlanalım. Ayşe ee, Mustafa Bey orada mısınız? Bizi duyuyor musunuz? Ee, Mustafa Bey bence müzik arasından sonra Ahmetler Köyü'nde devam edelim. Peki o zaman ee, bir müzik arası Tamam tamam. İyi ki bu kez e, müziklerimiz Türkçe parçalar. İlk olarak Sözler Kul Halil'e ait e, seslendiren e, Ayvacık Küçük Kuyu'dan Sayın Rıfat Turhan. Parçanın adı yine bir gariplik. Dinliyoruz efendim. 95.0 Açık Radyo'dayız. Önce Sağlık Programı'nda. E, farklı yörelerden farklı konular önemli ve güncel konular bazen kopukluk oluyor Ahmetler Köyü'nden Sayın Mustafa Koç bu e, tırmıklı kampanyadan bahsettiği yangın döneminde e, ama şu anda kendisine bağlantıda bir sıkıntı var biz Gaziantep e, Kilis Tabip Odası'ndan e, Sayın Doktor Ayşegül Ateşşitarla ile konuşmamızı sürdürüyoruz e, evet hocam e, kaldığımız yerden devam edelim dil sorunundan bahsetmiştiniz iletişim sorunundan il aslında çok önemli bir sorun iletişimde yani bu sorunu halen çözememiş on çözemiyoruz yani ve on yıl geçti ve bence bu Türkiye'nin genel olarak sorunu çok illi bir hizmet anlayışının sıkıntılarını da yaşıyoruz burada ben her toplantılarda da dahil olduğunuz Sağlık Müdürlüğü'ye de görüştüğümüz bütün şeylerde aslında çok illi materyallerin ...olması gerektiğini söylüyoruz. Bu e, Türkiye dışında... eğer ...Arapça, Kürtçe, Farsça... ...İngilizce ama sizle konuştuğumda... ...aslında Fransızcanın da... ...belli bir göçmen ve mülteci grubuna hitap edebilecektir. E, evet, Afrika'dan genelde. Evet, yani. Afrika'lılar için. O çok önemli. Ben Antep evet. özelinde... ...çok biz bunu görmediğimiz için... ...bazen e, biz genel olarak kendi... E, ...il bazımızda düşünüyoruz ama... ...bunu bakanlık aslında kendi ülke bazında... ...düşünmesi lazım. Burada bir sorunun da aslında göçmen şöyle şöyle anlatmak lazım. Önce 99 kimliği göç iktarsis kimliğine sahip olan geçici koruma statüsündeki Suriyeliler için söylüyorum bu söylediklerimi. Çünkü Türkiye'de geçici koruma statüsüne sahip olmayıp da 99 yine, yine göç iktarsis kimliğine sahip olup olan diğer mülteci gruplarının ne yazık ki aşı erişimi yok yok. Hizmete erişimleri de aynı değil. Çünkü e, göçücü korumadakilerin e, yine büyük bir nüfusu, geç teşkilediği en büyük nüfusu. Onlar e, sağlıkta göçmen sağlığı merkezlerimiz var. Ve e, göçmen sağlığı merkezleri üzerinden yararlanabildikleri gibi e, birinci basamak hizmetlerinden yani aile sağlığı merkezleri ve devlet dair, devlet e, hastanelerinden ücretsiz yararlanabiliyorlar. Diğer e, noktalarda normal, e, yani Türk'ü geçit kart gibi diyebilirim e, yararlanmaları. Da. Ancak e, herhangi bir İranlı, Afganlı formasyon dışındakilerin ne yazık ki sadece birinci basama kizmetlerinden ücretsiz yararlanabilirler. Ee, yar yararlanabilirler ama ilaçlarını ücretli alırlar. Ee, o şekilde devam ederler. Ee, evet, e, sayın Terli, hoşgörünüze sığınıp Evet, ben sanırım, de, zor bağlanıyormuş Mustafa Bey <gülüyor> hatta imiş. Ayşegül istersen Mustafa Bey ile çok şansı Hoş geldin. Tekrar hoş geldiniz Mustafa Bey. Duyuyor musunuz bizi? Ha, ha, şu anda duyuyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Evet, ben konuşmam nerede kesildi? Onu Sonuna kadar biz dinledik. Ama sonuna kadar dinledikten sonra bir tahmine bulunduk üçümüz buradan. Acaba bu e, köyde dedik bir e, inşaat, e, bir makine mühendisi, bir orman mühendisi falan mı var? E, bu e, cihazları yaratabilmişler. Böyle bir mücadeleye girmişler dedik. Var mı köyünüzde böyle kişiler? Ya bizim köyümüz yani okullu çok sayıda insana sahip olan bir köydür. Yani mühendis tabii ki var. Yani ama daha ziyade sanayide çalışan ustalar kendileri bu işleri yapıyorlar. Evet Yani kendi itfaiye ekiplerini yaratarak köylüler birinci yangını söndürdüler. ikinci yangını da bırakmadılar. İkinci yangın devam etseydi, gündoğmuştaki yangınla birleşebilirdi. İkinci yangını da sonuna kadar takip ettiler. İkinci yangına uçak desteği gelince ikinci yangını da söndürmeyi başardılar. Alo? Evet. Duyuyor, biz, duyuyoruz. duyuyoruz sizi Mustafa Bey. Biz hiç sorun yok e, şu anda sizden duyuyoruz. yangını biz. Bu şekilde oldu. Kadınların buradaki rolünü özellikle vurgulamak gerekir. Ee, daha önce bizim köyümüzde bir hiss direnişi olmuştu. O direnişe de kadınlar öncülük etmişlerdi. Ee, bu çalışmalarda da kadın kadınların çok aktif rolü oldu. Ee, E, hortum taşıdılar, yemek yaptılar ama sadece bununla yetinmediler. Tırmıklarla bizzat çalışmalara katıldılar. Bir de bizim köylülerimiz orman köylüsüdür. Genelde yangın olan yerlerdeki köylüler orman köylüsüdür. E, belli dönemlerde kesim yapılır. Ağaç motoru kullanmayı çok iyi bilirler. E, bu yolların açılmasında ağaç motoru kullanma konusundaki yetenekleri de çok önemli olmuştur. Yani anlattıklarınız çok küçük ama çok çok çok önemli bir örnek. yakında Sakıncalı köy olarak ilan evet. edilebilirsiniz. Ahmet. Yani bir <gülüyor> yeter örnek olmuş. Özellikle diye. bir de şunu vurgulamam vur <gülüyor> gerekir. Sosyal medyayı çok iyi kullanmaya özen gösteriyoruz. Benim kendim gazeteciyim. Şey. Amcamın oğlu Mustafa Koç var, öğretmen olan o da e, aktif bir şekilde kullanıyor. E, bizi de karıştırıyorlar zaman zaman. E, on binlerce insana ulaştık biz ve e, Manavgat'taki yangınlarda e, diğer köyler bizim köyümüzü sanıyorum örnek almışlardır. E, e, Gündoğmuş'taki yangında örneğin e, köylüler şeyi bırakmadılar. E, yangına müdahale konusunu bırakmadılar. Şu anda Gündolmuş'taki yangın da kontrol altına alındı. Aynı şekilde İbradı'daki yangından da İbradılılar aktif bir şekilde yangına karşı aynı şekilde mücadele ediyorlar. Yani e, herhalde güncel e, sivil toplum direnişi, organizasyonu, örgütlenmesi konusunda inanılmaz önemli bir örnek teşkil etmiş yaptıklarınız. Gerçekten yürekten kutlamak ve hayranlıkla alkışlamaktan başka sizi ben bir şey diyemeyeceğim, bilmiyorum. Aşkın sözü bırakayım size. Benim de söyleyebileceğim şu, ben e, siz köyünüzü bırakmayınca doğrultusu panik oldum. E, belediye falan herkesi aradım. E, dedim ki ya orada insanlar dağ köyündeler, bırakmıyorlar köylerini dedim. Ya Herkes size o kadar güveniyor ki Ahmetler halleder diyorlar. Yani yapar e, Ahmetler, böyle bir güven de var size. E, i̇klim evet. krizini de çözerseniz çok seviniriz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani örneğin HES de e, sadece Antalya'da değil Türkiye'nin birçok yerinde bizim e, köyümüzün deneyimi örnek alınmıştır. Ahmet evet. muhteşemsiniz. Sizi e, şahsınızda bütün e, civarınızdaki e, o yörenin insanlarını kutlamaktan e, başka bir şey yapamıyoruz ne yazık ki. Gerçekten bravo Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Mustafa Bey, çok, çok e. teşekkürler Mustafa Bey. Kolay çok gelsin. Selamlar herkese oradan. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ ol Sağ olun. Size de kolay gelsin. Teşekkürler Sağ ol. Evet, bu ülkenin bir yurttaşı olmak bunun bir gereği herhalde. Şimdi birden yangından tekrardan göçmenlere geçiyoruz. <gülüyor> Konumuz bol. Felaketimiz bol. Evet, bu özellikle 99'du kimlik numarası almayan kişilerin aşılanmaları da mümkün olmayınca ve sayıları da çok fazla olduğundan o zaman e, hani bu pandeminin önce o kesimde daha sonra oradan da toplumun diğer katmanlarına yayılması e, pek bir e, kolay olacaktır. Ne diyorsunuz? Tabii şey bir toplumun hepsini aşılamayı yapmazsınız dediğiniz. Çok doğru bir tespit. O şekilde eğilir. Şöyle bir şey var aslında. Belli bir noktada bilgilendi. Her bunu dile getiriyoruz ama gerçekten bilgi eksikliği ve ilginin şeffaflığıyla ilgili sorun yaşadığımız için aslında o bir... Belli bölgelerde mesela Antep için söylersem Antep'te göçmen, yani mülteci nüfusu fazlaysa onun yönelik çalışma yapmanız lazım. E, Türkiye'li vatandaşları, Türkçe bilenler dışında. Ancak böyle bir çalışma yani çok yönlü, çok basamalı, çok ayaklı bir çalışma yapılmadığı için siz toplum belli bir kesimde aşılasanız dahi o salgını kontrol altına almanız mümkün değil yani. O olamaz. Bir de... E, Dediğim gibi insanlar aşı herkesin hakkı, sağlık herkesin hakkı. Bu bilinci her zaman için dile getirmemiz gerekiyor. Ee, burada Türkiye'li vatandaş olsun olmasın, ben diyorum aynı şehirde yaşayan hemşerilerin herkesin hakkı olduğu için komşunuz aşılanmıyorsa, komşunuz aşıya ulaşamıyorsa o sizin derdiniz olsun o kişinin ulaşmasını sağlayın. Çünkü böyle bir nokta, böyle bir alttan bir şey de vermek gerekiyor. Toplumsal vatandaşlık görevlerini de hatırlatmak gerekiyor. Çünkü son dönemde özellikle Bu noktada mültecilik ve e, karşılıklı, e, ırkçılık ve hiç boyutlarına geldiği noktada insanlar aşağıya geldiği zaman bir e, ters tepki, sen aşılanıyorsun ama biz aşılanamıyoruz gibi tepkiler de neden oluyor. Tepkileri de var. Bunun oluşabilmesi, oluşmaması için e, böyle bak, şey yani bizim gibi meslek odaların her noktada, her platformda bunun dile getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben. Evet. Evet Ayşegül. Evet, e, bu çok önemli bir konu. E, çok önemli bir konu. Aslında e, bunun e, biz hep COVID-19 aşılarını konuşuyoruz ama çocukluk aşılarını da konuşmamız lazım. E, göçmenlerin, e, Çocuk göçmenlerin ya da mültecilerin e, çocukluk aşılaması nasıl oluyor? Çünkü e, aşıyla eradike edilen e, rahatsızlıklar var ve E, o virüslerin e, veya o bakterilerin tekrar e, bizim genetik havuzumuza girmemesi gerekiyor. E, bu Burada neler yapılıyor? Sanıyorum bu çok yakıcı bir durum. Evet, çok önemli bir durum zaten. Şöyle şu an için yani ilk gelen dalgalarda biz e, Suriye'de olan aşı e, protokolüne bakıyorduk, çeviriliyordu. Onun eksik noktasını Türkiye'nin e, protokolünü uyguluyorduk. Ancak e, sonrasında zaten artık o yıl geçtiğim burada doğdu, Bu artık e, sistemin daha fazla oluşu. Şu anda aslında Türkiye'deki e, uygulananların aynı aşı protokolü göçmen e, e, sağlık merkezi aile sağlık merkezi uygulanıyor. Buradaki sıkıntı uygulanabilirliğine ulaşılan kişiye ulaşılabilirliğinde sorun var çocuk aşılarında. Çünkü biz e, kayıtlı sisteme mesela Türkiye'li bir çocuk doğduğu zaman Sisteme kayıtlı oluyor ve bir aile sağlığı merkezinde aile sahi, aile hekimliğine düşüyor ve o kişi onu ulaşabiliyor. Yani sistemden kaçamıyor şey olarak. Kaçması daha zor aşıda. Çünkü aranıyor, aranmazsa çeşitli tutanaklar tutuluyor bunu bildiriyoruz. Ancak göçmen çocuklar öyle bir sisteme, sistemde doğduğunu görüyoruz ama aşılamadaki gideşatını göremiyoruz. Onunla ilgili bir bildirim kısmı yok. O yüzden aslında eşit gibi görünüyor, her şeye ulaş aynıymış gibi görünmekle birlikte aslında aynı değil. Orada bir kaçak e, bir alan var çünkü sistemde takip kısmı yok. Takip etmeyince kendisi getir. Eğer aile sağlığı merkezine kayıtlıysa ulaşabiliyoruz. Eğer göçmen sağlığı çünkü göçmen sağlığı merkezi kişiye başvuruya göre, e, hizmet veriyor. Kişi başvurursa yaptırıyor. Eğer başvurmazsa aşıyı o kişinin şey yaptırıp yaptırmadığında kesinlikle bilmemiz mümkün değil. Öyle bir sorunu var. Yoksa dediğim gibi eşit gibi görünüyor ama aslında çok büyük bir eşitsizlik bir aa alan var. O alan içerisinde bu çocuklar açıkçası olarak kaybolabiliyor. Öyle bir sorunu var. Zaten mülteci çalışırken de bu çok fazla göç edebiliyorlar. Yer değiştirme imkanları olabiliyor. Yani faz. Yani kendi O grubun kendine has özellikleri var. O grup, o yüzden de bu, ben her zaman diyorum, çok fazla nüfusu olan kişilere, bizlere Buna yönelik hizmetçi eğitimlerin verilmesi lazım. Bakanlık bunları kayıt sistemine dahil geçirmesi lazım. Bunu şey sorununu da söyleyeyim. Ee, Suriyeli bebek ölümlerini biz iki ay öncesinde bir e, gündeme gelmişti. O çocuklar mesela bebek komisyonuna, bebek ölüm komisyonuna niçin öldüğüne dair vermiyorlar. Sadece hep diyoruz? Yani aslında çok ciddi bir sorun var. Çünkü Türkiye'li bir bebek öldüğünde biz onu inceliyoruz ve neden ve nasıl öldüğünü bilirken e, Suriye bebeklerde öyle bir durum yok. Kişi de aynı şekilde kişi başvurursa aşılanıyor. Başvurmazsa eğer aile sağlığı merkezleri bunun umur takibi yok. Peki e, belki e, bağlantıda sorun olması e, Cafer Şahin'le konuşacağız ama Ayşegül son bir soru sorabilir miyim? E, evet. Özellikle bu Suriye e, göçmenler yoğun Gaziantep civarında peki Antep genelinde E, bu COVID aşısına karşı bir direnç, e, aşı reddi, aşı tereddütü var mı e, bu yörede? Yani gözlemlediğimiz tabi şu an çok büyük bir aşılama yapıyoruz. Bu kadar büyük bir aşılama yapmamıştık ben e, yani kendi meslek temeyimde. O yüzden de e, aşılara ben e, tercih ziyade tereddütün daha fazla olduğunu düşünüyorum. E, çünkü eğer biz e, yani ben sahada da aktif çalışıyorum zaten. E, daha çok böyle e, güvensizlik hali daha hakim. Bunu bunu görüyorum karşılıktan ziyade. Çünkü ben COVID aşısı yaptırmayanın daha öncesinden pino, özel türelisi yaptırmışım, grip aşısı yaptırmışım. Yani aslında aşıya dair yaptırmaya dair bir sıkıntısı yok. Genelde tereddütlerin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ancak şeyi zaman açık açıklığını da e, basite almamak gerekiyor. Evet. Çünkü onlar daha politik bir yapı olarak. daha e, yani Kendisi aşılanmaması sorun değil başkasının da aşılanmaması üzerine kurulu bir sistem kuruyorlar. O daha tehlikeli olarak görüyorum ben. O yüzden o önemli. E, yoksa Ayçi Tereddütle konuştuğunuz zaman diyor, ben yeterince aşılanmıyorum ama siz aşılanabilirsiniz. Yani bir başkasına zarar vermeme korkusu yaşıyor o kişiler. O önemli. Yani bunu kırma noktasında bilgilendirme diyoruz ama tek tek bilgi, yani ben hep Türk ben, tabip odasına ulaşacağı bir kitle var. Bunu bilgilendirebiliriz ama bizim ulaşamadığımız da kitleler var. O kitlelere de yeri geliyor belediye ulaşabiliyor. Yeri geliyor başka bir kurum ulaşabiliyor. Yeri geliyor Sağlık Bakanlığından ya da yerelden muhtarlar ulaşabiliyor. Bunun merkezini alması gerekiyor bakanlığın. Çünkü tek başına meslek odaları her zaman için olacak. Bunu Kesinlikle dahil etmemiz gerekiyor. Zaten öyle bir sorunumuz var. Bu tereddütlük yapabilmemiz için bütün meslek odalarının dahil olabileceği bir yapım olması gerekiyor ki bu şu an için böyle bir noktada evet. değiller. Yani. Peki. O zaman Ayşegül uygu, sorun yoksa her bir müzik arası daha verelim. Ne? Ne ee, bir, bir tek cümle kuracağım. Çok Tabii. güzel bir e, farkı gösterdi Ayşegül. Aşı tereddütü yaşayanlar aşı karşıtlarının farkını söyledi. Gerçekten E, aşı karşıtları başkasının da bu hizmete ulaşmasının yönünde soru işaretleri yaratmaya çalışıyor. Ben bir konuda doğrusu kızdım. Yani aşı karşıtlarıyla zaten aynı noktada değilim. Ama hani kızgınlık farklı bir duygudur. E, orman yangınları konusunda o gece sosyal medyada herkes ya bir yerde yardım edilecekse oraya yardım edeyim. E, i̇şte. Fener gönderilecek, imkanım varsa onu göndereyim, gölgelik mi gönderecek göndereyim diye hızlı hızlı takip ediyor. Aşı karşıtları yine aşı üzerinden bir şey yapıyorlar, bir kampanya düzenlemişler. Yani bu bu ülkenin sorunundan tamamen kopuklar kendi günden beri aşı karşıtı ve hiç yangınlarla ilgilenmeyip e, o şeylerini sürdürüyorlar, o kampanyalarını sürdürüyorlar. Yani gerçekten... E, kanım dondu böyle bir davranış karşısında. E, aşı karşıtı e, yaklaşımı ile yangınlara bakıp, yangını söndürmeyi falan gibi bir kampanyaya dönüşebilirdi. Belki de karışmamaları <gülüyor> daha iyi olmuş. Peki bir müzik arası daha Süaviden dinliyoruz Çökertme. 95.0 Açık Radyo'dayız önce sağlık Kura programında e, 6 Ağustos programımızda Suavi'den çökertmesini parçayı dinledik ve Gaziantep Kilis Tepli başkanı Doktor Ayşe Gül Ateş'ten dolayılandık görüşmeümüzü sürdürüyoruz. Evet bu göçmenler ve hem Covid bağlamında hem diğer aşılar konusunda onlarda yaşananlar oradaki durumdan bahsediyordunuz. Peki son olarak bu aşı tekrarde değindik. Tekrar göçmenler bağlamında bir sorum olacak. Acaba Ee, hani neden bu programı yapıyoruz? sadece COVID ve e, göçmenler değil, bir sağlık programı yaptığımız için elbette buraya girdik ama e, Gaziantep'te e, örneğin e, büyük tepki var mı göçmenlere? Yani ne kadar benimsemiştir, ne kadar beraber yaşamayı öğrendi bu geçen 10 yılda e, Gaziantep e, halkı e, ya da e, bir, bir dışlama e, tamamen bir e, öteleme var mı? Halk, Suriye'de. Ee... Aslında şöyle çok çok yönlü bakarsam ben iki ilk göç dalgası geldiğimi yani 2011'den beri aslında göçmen ve misliçiler üzerinde çalışmalar yapıyorum, kendi sağlık üzerinden yapıyorum, engelli gözüküldük üzerinden de yapıyorum sanat üzerinden, sanatçı üzerinden de yaptık. Ben bazen Antep'in bazı noktalarda diğer illere göre daha hızlı reaksiyon gösterip daha iyi toparlayabildiğini gördüm sağlık alanında. Yeri aile sağlığı merkezlerine çünkü çoğu kişiler giremezken Antep'te kısmı olarak girmeyi başarabildi diyorum artık. Çünkü çok zor onu kırmak. Şey olarak kırılması çok zordu ama on yıl olarak girdi baktığım zaman e, göçmen karşıtlığı var. Mülteci karşıtlığı da var. Irkçılık boyutunda olan noktalar yok değil, onda var. Ama burada bizim e, yani e, bir yandan da aslında e, diğer noktada evrensel bakanlar da var. E, eşit temelli bakanlar da var. Belki bu noktayı güçlendirmek gerekiyor. Çünkü mevcut politikalar, aslında bizim ülkemizde de olan mevcut popülist politikalar dünyada olan politik politikaların Türkiye'de de politikalar var ve bunun yansımalarını biz antijöntcüğünü görüyoruz çünkü e, seçim dönemleri olsun ya da herhangi bir e, mülteci karşılanık ufak bir e, hareketlenme de olduğu noktada hemen tüm mülteci kimlikleri mültecilerin mülteci, kendilerini iptal ediyor aslında yani bu noktada da çok e, Entegre olmuş birbirini çok birbiriyle kaynaşmış bir yapı olduğunu söylemek biraz güç. Ama diğer yandan alttan gelen, onu destek, onun eşitlik temelini destekleyen oluşumlar da var. Bunların güçlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayşegül, sana bıraktım çocuğu. Evet, ee, şimdi yeni konuğumuzu da bağlamaya çalışırken hem de sizi dinliyorum ben. Ee, ben başka bir e, sorunu daha e, düşünüyorum göçmen sağlığıyla ilgili aslında hep aşıları konuşuyoruz takipleri konuşuyoruz e, fakat e, bir e, ülkede gelişmişlik hep anne çocuk sağlığıyla e, ölçülür e, burada doğumlarda e, kadınların gebelik takiplerinde ama özellikle doğumlar nasıl gerçekleşiyor orada hani belli ülkeyeki kanıtları mı var? Bu insanlar nasıl hani bu bu anne sağlığı nasıl korunuyor onu e, hep merak ettim ben. Çünkü çok önemli bir konu. Şeyler kapandı zaten kamplar. Artık herkes aslında şehirlerde ve evlerde. Ee, şu olarak dediğim gibi e, gebeler gibi takiplerinin anneler e, takiplerini ya eğer o kimliğe sahipler şeyi zaten göçmen sağlığı merkezleri üzerinden ya da aile sağlık merkezine kayıtlılarsa aile sağlığı merkezlerinden ve hastane ayağında eğer ücret e, siz öçeçimcik belirli devlet hastanesinde yapıyorlar. Doğumlar da devlet hastaneleri üzerinden yönlendiriliyor. Bu eklenenle bu prosedür de bir şekilde ilerliyor. Ancak benim, bizim gözlemlediğimiz ve saha gezilerimde, belediye görüşmelerimde gözlemlediğim e, informal alanlar var. Bu doğumlar için ve bu informal informalananların e, takibini e, yapmak biraz güç oluyor. Çünkü çok e, paralel e, yapılar kuruluyor hemen. E, beli e, nereden altı e, istenmeyen doğumlar yapılabildiğini e, görüyoruz. Çünkü onların kompleksiyonlarıyla aslında hastanelere başvuruyor. E, ben bunun nedeninin kesinlikle... E, ...dil bariyeri ve e, sistemin içerisine dahil edilememi halinin halen devam ettiğinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, hastanelerde tercüman var. ancak pek yeterli düzeyde değil. Aile sağlığı merkezlerinde bir hizmet yok. göçmen sağlığı merkezlerinde var. Zaten Suriyeli doktorlar var. İran parantez tabii buna bağlantılı değil ama şunu söylemekte fayda var. Güçmen Sağlık Merkezleri aslında büyük bir alanık hizmet veriyor. Ancak ben sistemin içerisinde mevcut sağlık sistemi içerisinde birlikte girmeyen yani bir, iki sağlık sistemi biriminin entegre olma halindeki bir entegre olarak görüyorum. İnsanların sağlığa erişiminde erişmelerinin bir hak olarak görüyorum. Ancak oradaki sistemle Türkiye'deki sağlık sistemi arasında bir kopukluk mevcut. Yani orayla burası da bağlantılı çalışmamış oluyor. Öyle bir sıkıntısı var aslında. Gelecekte bu da bir tartışılması gerekiyor. Bir de oradaki hekim arkadaşlarımın hepsi birinci basamak hekimiymiş gibi çalıştırıyoruz. Ben hemen her 14 Mart'ta giderim bir göçmen sağlanan. Ayrıca pandemide onların da sıkıntıları vardı Çünkü sağlık projesinde olduğu olduğunda herhangi bir koridor ekipman verilmedi mi de onları bir ay boyunca bir çalışanına bu önemli bir sorunlu o o noktada hepsi birinci basamak ekibiymiş gibi düşünüyoruz ama içerisinde orta beden ortopediste var özel hastalık durumunda var dişliktçi de var dişci de var ee, kadın doğum uzmanı yeni, yani hadi gebeleri ve kadınlara bakabilir ama genel bir homojen bir bakış var ama içerisinde aslında çok heterojen bir sağlık e, doktor ekibi çalışıyor aslında bu da e, Yani sıkıntılı bir durum çünkü sanki sadece göçmen sağlıkları anne çocuk dışındaki anne çocuğa bakıyor ama diğer kronik hastalıkların takipleri de ve evet. bir cerrahın kahve bozmanın göçmen sağlığında bilmiyorum çalıştırabilmek ne kadar etik ne kadar doğru evet Ee, çok teşekkür ederiz Ayşegül. Bu arada da hazır oldu. Ee, ha, aslında böyle. hep birbirini e, tanıyan insanlar konuşuyor. Ee, Muğla Tabip Odası eski başkanımız e, Değerli Çağlayan Üçmünar e, hattımızda şu anda. E, bizi duyuyor musun Çağlayan? Ha, duyuyorum Ayşegül, merhaba. Ee, Çağlayan çok e, şu anda hastaneleri geziyorsunuz, toplantılara katılıyorsunuz. Farkındayım yani çok meşgulsünüz şu anda. Orası sıcak. Ama e, Muğla'nın sağlık durumuyla ilgili bize e, son bilgileri, yangınla ilgili sizin e, bilebildiğiniz son bilgileri e, paylaşabilirsen çok seviniriz. E, Muğla'da son 10 gündür e, birçok farklı yerde e, yerel güçlerin baş, baş edemeyeceği şiddette büyük yangınlar meydana geldi. E, başlangıçta hani... Bir tek noktadan çıktı ama rüzgarın ters olduğu bir zamandı. Bu beycilerden başlayıp mazı çökertme, öğren örene kadar uzanan bölgede çok çok çok büyük, bugüne kadar görülmemiş bir büyük yangın başladı. Bodrum'daki yangınla birleşti bir taraftan da. Kıyı Kışacık tarafında bir başka yangın oldu. Son iki günde ondan fazla köy haritadan silindi milyonlarca canlı yok oldu hayatını kaybeden arkadaşlarımız oldu yangınla mücadele sırasında şimdi milas devlet hastanesindeki hekim arkadaşlarla toplantı halindeyiz duman zehirlenmesi dışında çok büyük sorun olan insanların gelmedi söylendi Hani yangın bölgesinde çok ciddi bir Yardımlaşma eksik malzemelerin temini konusunda karşılıklı destekleşme oldu. Dolayısıyla yanmaz eldiven, ısıya dayanıklı bot mümkün olduğu kadar ısıya dayanıklı giysi ve buz takviyesiyle çalışan insanlar kendilerini korumaya çalıştılar. Yangından direkt birebir yanık vakası gelmedi hastaneye ama bu bölgede inanılmaz bir hava sıcaklığı var. 10 gündür yaklaşık 44-45 derece gölgedeki sıcaklık burada. şeyden e, Yangınlar başlamazdan önce var olan bir sıcaklıktı. E, e, yaşlı ürünleri oldukça arttı. Bunun ne kadarı yangın ve dumanın etkisiyle, ne kadarı sıcağın etkisiyle e, bilmiyorum. Hani Bunu araştırmak lazım belki. E, fiziki olarak... Varlıklarını kaybetmiş çok fazla insan var ama ruhsal olarak bu bölgenin insanı tümden çökmüş durumda. Bunu söyleyebilirim. Evet. E, belki, şey. belki <gülüyor> e, Çağlayan belki e, daha önceki afetlerde e, psikologlar, psikiyatristler travma hatları kurmuşlardı. Belki buradan bizi dinleyen eminim e, vardır e, psikiyatrlar, psikologlar ve dernek. Ee, belki burada da aynı şeyin yapılması lazım, değil mi? Ee, mutlaka, yani çok ciddi bir biçimde bir posttraumatik e, stres bozukluğu olguları ile karşılaşacağız. Şimdi e, insanlar öncelikle e, kurtarabildiklerini e, kurtarma telakson düşecekler ama e, kayıpların yarattığı boşluk bir süre sonra insanların için acıtmaya başlayacak. E, hani evet. e, mutlaka. E, Eşimizi, dostumuzu, anamızı, babamızı kaybetmemiz gerekmiyor. İnsanlar e, evlerindeki koyunla, keçiyle, e, horozlarıyla, tavuklarıyla ya da inekleriyle de böyle bir ilişki kurmuş durumdalar. Onları bırakmak istemediler. Biliyoruz insanları. E, yani bunların yarattığı boşluk, bahçelerin içine dolaşan kaplı bağımlı yokluğu bile o insanlarda ciddi sorunlar yaratacak. E, günümüzde zor bir süreç var. Maddi kayıpları yerine ilacı koyacağız. Doğa kendini ilacı tamir edecek ama kaybedilmiş o e, hayvanların e, tekrar doğaya dönmeleri çok uzun zaman alacak. E, ruh sağlığımızı düzelttiğimizde yine aynı şekilde çok uzun zaman alacak. Çok teşekkür ederiz. Evet her ne kadar bu kayıpların e, işin doğasında var diyen, hoş bir yorumlayanlar olsa da. Peki öyle değerlendirmemek lazım herhalde. Evet. Teşekkürlere Fems. Sağ olun. Sağ olun Yoğun günlerinizde bize vakit ayırdığınız çok teşekkür ederim ben de. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet biz yine Gaziantep'e döneceğiz programımızın son dakikalarında galiba. Ayşegül. Bu, bu arada İstanbul'dan göçmenlerle çalışan bir yetkiliden uyarı oldu özellikle Hastaneye başvurularda göçmenlerin dil sorununun iyice ortaya çıktığını ve dertlerini anlatamadıklarını, hani bizim tahmin ettiği bir durum, bunu belirttiler. Böyle bir soru var yani, dil sorunu her yerde var demek ki. Ben son soru olarak... Ayşe bir de şunu Hı. sormak istiyorum. Sen bu konuda artık uzman bir hekimsin. Bir hekimlere ne önerin var göçmen sağlığıyla? Çünkü e, aile hekimi de karşılaşabilir. İşte bir cerrah da karşılaşabilir. Yani küçük evet. böyle bir önerin varsa istersen öyle kapıyalım. Ben önce hekim olarak ön yargıtsız yaklaşılmasını ve e, aslında bazen o anlamadığımız bir dil verdiği yanlış anlaşılmaları neden olabilir, olabilecek e, Yani vücut ifadelerimizin bile sorunlar olabileceğini düşünüyorum. O yüzden önce ön yargısı karşı tarafın aslında bir e, en dezavantajlı gruplardan biri olduğunu unutmamak gerekiyor. E, ve hekimlik e, mesleğimizin gereği ona göre davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir de, Artık ben basit cümle kelimeler ve cümleler bakıyorum. Dille öğrenmek biraz zor şu, bazı Arapça ama e, e, yer, yoğun olarak çalışıyorsanız bir yerde bence artık bu e, şey olarak o eee diyalog kuracak şeyler yaratmamız gerekiyor. Tabii ki bizim her temennimiz her yeminli ve sağlık yönünden yeminli tercümanların olabilmesi belki bazı noktalarda çünkü tercümanlar da aslında o hasta hekim arasındaki mahremiyet noktasına ciddi e, sıkıntılı bir süreç yaratabiliyor yani ve iş onun yanında konuşmak istemeyebiliyor. Çünkü benim de Suri hastalarım oldu mesela ter, İngilizce biliyorsa İngilizce bilen doktor tercih çünkü tercüman istemiyor. Çünkü gelen grup beri bu tercümana güvenmeyebiliyor ya da arada gelen bir E, savaşla gelmiş ve o noktada o derdini ilk bile bir hekimi anlatmak isteyenler de olabiliyor. Böyle sorunlar da yaşıyoruz. Ben e, hiçbir kimsenin geride bırakmadan ve e, gelen poliklinik öz o kişinin o sorunu çözebilme halinimizi yaratmamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle aile sağlığı merkezlerine aşığı şey için başvurular olabiliyor. Çünkü randevu olamıyorlar. E, bunun bir sorundan dolayı anlatamıyorlar. Lütfen bu noktada baş, her başvuran Kişiye böyle değerlendirerek olsun, çok yoğun olsak bile bir his verip sonra o kişinin bir sorunu anlamaya çalışalım. Çünkü bir hayat kurtarabiliyoruz, bir sorununu el atabiliyoruz. Bu noktada bunlar çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geri kalan kamunun, devletin yapması gereken görevleri de tabii ki her zaman hatırlatmak gerekiyor. Devlette eleştiriler sunabilirsiniz mültecilik mevzusunda ama kişilere, başvuran kişilere karşı... E, davranışlarımızda her zaman için eşitlikli olmalıyız. Çünkü onlara ciddi bir link kültürü gelebiliyor. Kapıda ben muayene ettiğimde kapıda o sesleri geri geliyor durabiliyorum kapıda bekleyen bir Suriye hastaya. Yapılan muameli ya da onun sırasını alma halini e, görebiliyorum. Ben bunları yaşadım. O yüzden e, hekim arkadaşlarının da dikkat etmesini istiyorum. Çok çok teşekkürler. Ben, ben çok önemli teşekkür ederim. Sonulardı. Bize vakit ayırdınız. Yoğun gündem içinde. Sağ olun efendim. Ben çok evet. teşekkür ederim. Çok, çok teşekkürler Ayşegül. Çok mersin. Evet Ayşegül programın sonuna geldik. Veda edip e, herkese iyi hafta sonları dileyelim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Önce Sağlık Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Batur.